Merhaba, Avrupa Komisyonu bu ay 2030 için iklim ve enerji hedeflerine ilişkin açıklamaya hazırlanıyor. Ancak konu üzerinde komisyon içinde Avrupa Birliği kurumları arasında ve üye ülkeler arasında derin fikir ayrılıkları yaşanmaya devam ediyor. Avrupa Birliği iklim değişikliğine karşı verilen küresel mücadelenin liderliğini üstlenmek istiyordu. Ancak ekonomik kriz, iş dünyası ve bazı üye ülkeleri rekabet gücü ve maliyet gibi sebeplerle kararlı adım atmaktan alıkoydu. Avrupa Birliği'nin 2020 için salımları azaltma, enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerji kullanımını arttırma hedeflerinin yerine geçecek yeni politikası yasalaşana kadar Avrupa Birliği içindeki tartışmanın 2 yıl kadar sürmesi bekleniyordu. Ancak tartışmaya açılacak olan politika Kyoto protokolünün yerine geçecek yeni anlaşma için önümüzdeki yıl Birleşmiş Milletler'de gerçekleşecek görüşmeler öncesinde önemli bir mesaj olacak. Reuters'a konuşan Avrupa Birliği kaynakları 2030 için salım azaltımında %35 ila 40 arası yenilenebilir enerji içinde %24 ila 27 arası bir hedefi. Tartışmakta olduğunu söyledi. Şu anda geçerli olan 2020 hedefleri karbon azaltımı ve yeşil enerji için %20 düzeyinde. Ancak çevreciler 2030 için tartışılan düzeylerin yeni bir şey getirmediğini savunuyor. Avrupa Birliği verilerine göre yenilenebilir enerji payı şu anda %14.4 iken salımları 1990 seviyesine göre %20 oranında azaltılma hedefi hali hazırda yakalanmış durumda. Komisyon içinde yaşanan fikir ayrılıkları 28 Avrupa Birliği üye ülke arasında derin fikir ayrılıklarını da ortaya koyuyor. İngiltere gibi bazı ülkeler yalnızca salım azaltımı için hedef konmasını isterken EON gibi bazı şirketler de buna destek veriyor. Avrupa Birliği'nin en büyük ülkesi Almanya ise nükleer enerji üretiminden çıkışına yardımcı olmak üzere yenilenebilir enerji hedefi de konmasını istiyor. Danimarka 2020 hedeflerinde olduğu gibi enerji tasarrufu için üçüncü bir hedef daha talep ediyor. Üçlü hedef fikrine karşı çıkanlarsa 2012'de yalıtım gibi önlemlerle enerji tasarrufunu zorunlu kılmaya ilişkin yasa üzerine geçen çetin tartışmaların ardından yeni bir enerji verimliliği hedefi üzerine anlaşmak için çok erken olduğunu söylüyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji hedefi belirlemenin tüketiciler için enerji fiyatlarını yükselten subvansiyonlara yol açtığı eleştirileri de dile getiriliyor. Ve Danimarka'daki Fin adasında bulunan Svendborg kentinde kurbağaların rahatsız edilmeden üremeleri için 700 bin kron yani 100 bin avro bütçe ayrıldı. Svendborg Çevre ve İklim Kuruluşundan Mogens Tjerksen kanizasyon sistemi içinde yaşayan bir cins kurbağanın nesli tükenmemesi için ödenek ayrıldığını söyledi. Tjerksen şöyle dedi: "Ayrılan parayla oluşturulacak özel kanallar sayesinde." kurbağaların yaşadıkları kanalizasyon şebekesi içinde rahatsız edilmeden üremeleri sağlanacak. Belki Svenborg bölge halkı kurbağaların çiftleşme sırasında çıkardıkları seslerden biraz rahatsız olacaklar ama girişimlerimizle kanalizasyon kurbağalarını korumuş olacağız dedi. Bütçe sayesinde kanalizasyon için özel üreme kanalları ve havuz oluşturulacağı bildirildi. Bütçenin 60 bin kronunu Svenborg Belediyesi, 100 bin kronu da Nickborg Belediyesi ödeyecek. Kuraklığın Gala Gölü'ndeki nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kuş türlerini etkilediği bildirildi. Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mustafa Kaya, Meriç Deltası'nda yer alan Gala Gölü Milli Parkı'nın Türkiye'nin en önemli barınma alanlarından biri olduğunu söyledi. Dünyanın önemli kuş göç yollarından birinin üzerinde bulunan gölde önemli bilimsel incelemeler yapıldığını belirten Kaya şöyle konuştu. Mevsim normallerinin dışında bir iklim yaşanıyor. Bu durumda canlılar olumsuz etkileniyor. Normalde bu mevsimlerde su seviyesinin kıyılara kadar gelmesi gerekirken kıyılar yaklaşık 100-150 metre içeri doğru çekilmiş. Mevsimlerin böyle devam etmesi kuraklığa işarettir ve gölün su rejiminin değişmesi demektir. Gölün su rejiminin değişmesi göldeki biyolojik çeşitliği ve ekosistemi direkt olarak olumsuz yönde etkileyecektir. Kuraklık nedeniyle Gala Gölü Milli Parkı'nda kuşların hayatları risk altında. Kaya Gölü Milli Parkı'nda 163 Kuş türü tespit edildi. Bu türlerden yaklaşık 50 tanesi gölde kulçka'ya yatıyor. İklim değişikliği yaz göçmeni olan leylekleri de olumsuz etkiledi. Gala Gölü'nde yaptığımız incelemelerde leylek ve kara leyleği rastladık. Göç etmeyen kuşların risk altında olduğunu söyleyen Kaya şu şekilde devam etti. Meriş deltasında yaptığımız incelemelerde bu mevsimde olmaması gereken leylek ve kara leylek gördük. Kuraklık nedeniyle bu kuşların hayatları risk altında çünkü bu kuşlar yaz göçmeni kuşlardır ve ancak yaz aylarında görülür. Bu durum leylekler için anormal bir durum ve yaşamları tehlikede. Umarım mevsim normale döner, yağışlar olur. Göldeki su seviyesi de normaline döner diye konuştu. Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Mustafa Kaya. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.